Türkçe Peri Masalları Şişedeki Cin Evvel zaman içinde, büyük yoğun bir ormanın kenarında oğluyla beraber yaşayan bir oduncu varmış. Fakir ama çok mutlularmış. Senin bezelye çorban ve ekmeğin çok güzel baba. Dünyanın en iyileri. <gülüyor> Hadi bakalım doğru yata. Yarın sınav sonuçlarını alıyoruz. Frank benim birinci olacağımı düşünüyor. Biliyor musun Frank dedi ki... Hadi uyu artık sen. Geç oldu. Frank Sam'in en iyi arkadaşıymış ve birbirlerini severlermiş. O gün Frank her zamankinden mutluymuş. Hey Sam hadi! John amca en yüksek notu senin aldığını duyunca o kadar çok sevilecek ki. <gülüyor> evet biliyorum. Babam gerçekten mutlu olacak. Öyleyse neden oyalanıyorsun? Şu taşa bak. Bu kadar mükemmel derecede yuvarlak bir taşı her gün bulamazsın. Baksana. <gülüyor> Kulübeye önce varan kazanır. Ama bu haksızlık. Koş zaman kaplumbağa. <gülüyor> <gülüyor> John amca. Bir bakalım bugün ne oldu? Ne oldu Frank? Sakin olun. Biraz oturun. Olmaz mı? John amca bugün sınav sonuçları açıklandı ve ne oldu biliyor musun? Sen bütün sınıfın birincisi oldu. Sahi mi? Ah oğlum benim. Seninle çok gurur duyuyorum. <gülüyor> Teşekkür ederim baba. Amca öğretmenler seneye John'u bir sınıfa çıkarmayı bile düşünüyorlarmış. <gülüyor> Gördün işte sen doktor olacak. Kısa sürede. Baba, ne oldu? Sizin karnınız çok aç olmalı. Size biraz ekmek ayırdı. Orada masanın üstünde duruyor. Can amca, ne oldu? Söyle bize baba, lütfen. Özür dilerim oğlum ama artık okulun parasını karşılayamam. Baba? Yiyecek ve giyeceklere bile zor parayı yetiştiriyorum. Seni okula yollamak imkansız. Ben babama sorabilirim. Belki. Teşekkür ederim Frank. Ama olmaz. Ha şimdi aklıma geldi. Ben sana odun keserken yardım edeyim. Böylece birlikte daha çok odun kesebiliriz baba. Bu da daha çok para kazanmamız demek. Kısa sürede okula dönmeme yetecek kadar paramız olabilir. Odunnu keseceksin? Neden olmasın? Babam kesiyor ya. Ama... Ben sadece durumdan yararlanmaya çalışıyorum. Çünkü ben bir şeyleri hızlı öğrenebiliyorum. Aynı okulda öğrendiğim gibi odun kesmeyi de öğrenebilirim. Ve beni okula geri yollasın diye babamın daha çok para kazanmasına yardım ederim. Hayır Frank, odun kesmek zordur. Ayrıca benim bir tane baltam var. Bizim evde iki balta var. Babamdan birini size vermesini isterim. Desem, sana da okulda öğretilen her şeyi öğretirim. Böylece okula döndüğünde geri kalmamış olursun. Evet teşekkür ederim Frank. Sen benim en iyi arkadaşımsın. Bundan en iyi şekilde yararlanırız. Baltayı getiririm sana. Ertesi gün sen babasıyla birlikte odun kesmek için ormana gitmiş. Ve öğlenme kadar çok çalışmış. Her zaman için yere düşmüş ölü dalları ara evlat. Elimizden geldiğince iyi ve sağlıklı ağaçları kesmemeliyiz. Evet baba, okulda ağaçların da hayatının olduğunu öğrendik. O yüzden onlara zarar vermemeliyiz. Ah evlat, sen doktor olmak istiyordun. Ama şimdi burada çalışmak zorundasın. Çok özür dilerim. Baba, sakın öyle söyleme. Hayattan olabildiğince yararlanmalıyız. Bunu birlikte aşacağız. Baba, ben doktor olacağım ve insanlara yardım edeceğim. Büyüyünce senin bir daha çalışman gerekmeyecek. Aa, o, o. Eğer çalışmazsam bütün gün ne yaparım? <gülüyor> Seni seviyorum evlat. Hadi bakalım, biraz dinlenelim ve yemeğimizi yiyelim. Gel otur, yemeğini ye. Bak baba, ne kadar güzel bir kuş. Yemek! Sam geri gel. Hemen geliyorum baba. Dikkatli ol. Çocuklar. Oh. Sam o güzel kuşu ormanın içinde takip etmiş. Oh, Neredeyim ben? Uzaklaşmış olmalıyım. Geri dönme vakti. Babam bekliyor olmalı. Uf! Oh. Yardım edin! Yardım edin! Neredesin? Buradayım. çalıların orada. Geliyorum. Buradayım. Bu tarafta. Buradayım. Evet. Çıkar beni hadi. Çıkar beni. Lütfen çıkar beni. Yardım et bana. Zavallıcık. Tabii ki yardım ederim sana. <Gülüyor> <Gülüyor> Kimsin sen? Nesin? Ben o şişenin içime 500 yıl önce kapatılan bir cinim. Bugün sen beni serbest bıraktın. Dile benden ne dilersen. Dilek mi? Evet ödülünü. Bana beni serbest bırakacak kişiyi öldürmem söylenmişti. Neden? İyiliğin karşılığı o şekilde mi verilir? Ee, şey eğer akıllıysan ve zekiysen kurtar kendini benden yoksa ölmeye hazırlan. Seni serbest bırakmanın ödülünün ölüm olduğunu bilmiyordum. Bu haksızlık. Kötü şans diyelim. Şişenin içindekinin sen olduğunu nereden bileyim? Az önce sen beni serbest bırakmadın mı? Aynı cin misin yoksa daha büyüğü müsün? nereden bilebilirim ki? Dumanların içinden gelip şişedeki ufak cini yemediğin ne malum senin? Ben nereden bileyim? Ne? Evet. Sihirli canlılara güvenemem ben. Öyleyse benden ne yapmamı istiyorsun? Bir bakalım bakalım... Eğer şişenin içine geri dönersen senin aynı cin olduğunu anlayabilirim. Tamam bu çok basit bir şey... Ne? Hayır... Bu kadar acımasız olursan başına bu gelir. Gitme lütfen gitme çıkar beni buradan. Söz sana zarar vermeyeceğim. Sana nasıl güveneceğim ki? Ben sadece seni dinliyordum. Gerçek ödülü almayı hak ediyor musun görmek için? Eğer ben kötü olsaydım seni öldürürdüm zaten. Seni dinlemezdim ve kendimi de küçük yapmazdım. Düşünsene. Evet bu doğru. Sana zarar vermeyeceğim çıkar beni buradan. Pekala. Oh, sonunda tekrar özgürüm. Teşekkür ederim. Özgürlüğün tadını çıkar. Bekle biraz. Ödülünü istemiyor musun? Ah hayır teşekkür ederim. Ben sadece seni deniyordum. Al bunu lütfen. Al bunu. Nedir bu? Bu kumaşın gümüş renkli tarafını bir metale sürtersen o metal gümüş olabilir. Kırmızı tarafını herhangi bir yaraya sürtersen o yara verir. Al onu. Unutma onu akıllıca kullan dostum. Nerede bu çocuk? Onu aramaya gitmeliyim. Baba! Bak ne buldum. Sen! Oğlum! Çok korktum. Bütün dertlerimiz sona erdi. Eve gidelim de sana anlatayım. Eve mi? Buraya çalışmaya geldik evladım. Sen yorgunsan gidebilirsin. Babacığım, ben evin yolunu bilmiyorum. Gel benimle. Sana ve be Frank'e anlatacak çok şeyim var. Lütfen! Her şey yolunda mı? Eğer benimle gelirsen sana her şeyi anlatabilirim. Ah, peki. Yavaş sen. Geliyorum. Ve Sam o akşam babasına ve Frank'e her şeyi anlatmış. Test edelim mi? Bu bir zaman kaybı. Bir bıçak aldım. Oluyor. Oluyor. Hıh. Artık bütün dertlerimiz sona erdi. Başka neye sürtebiliriz acaba? Bu tabağa, şu fincana, çaydanlığa? Bunun sayesinde kaç para kazanabiliriz dersin? Hadi öğrenelim. İki arkadaş gümüşleri satmak için bir kuyumcuya gitmişler. Bunun gerçekten de çok iyi bir gümüş olduğunu söylemeliyim. Al bakalım. Evet. Gelin, yemek hazır. En sevdiğin bezelye çorbası Sam. Baba, artık çorba ve ekmek yemek zorunda değiliz. Paranın satın alabildiği şu harika şeylere bakar mısın? Paranın bu kadar güzel yiyecekler alabildiğini bilmezdim. John amca, bu çorba gerçekten güzelmiş. Teşekkür ederim Frank. Ben sem için korkuyorum. Merak etme amca, sadece heyecanlandı. <Gülüyor> Umarım çabuk atlatır. Ama sem o günden sonra giderek daha kaba, mağrur ve kibirli olmuş. Bugün neyi gümüşe çevirebilirim? Bir bakayım bakayım. Merhaba sem, sana kitaplarımı getirdim. Hadi beraber çalışalım. Madem artık okula geri dönüyorsun, ne istediğimizi bilsen iyi olur. Sem, hadi. Artık okula geri dönüyorsun. Okula dönmek mi? Niye? Ne demek niye? Sen doktor olmak istiyordun değil mi? Eh o sadece para kazanmak içindi ama artık sihirli kumaşım olduğu için istediğim kadar para sahibi olabilirim. O yüzden niye ders çalışayım ki? Hani insanlara yardım edecektin? Onu ben paramla da yapabilirim ve kumaşın öbür ucunun iyileştirme gücüyle de yapabilirim. Bunu mu gümüşe çevireyim? Sam, gel. Herkes bekliyor. Oyun oynayalım. Hayır, oynamak istemiyorum. Frank, bana yardım et de paraları sayalım. Çok eğleniriz. Sam, o kumaşı bulduğundan beri çok değiştin. Bence bu kumaşı bulduğundan beri sen beni kıskanıyorsun. Ne? Git buradan. Kendi başıma sayarım. Sen iyi bir çocuksun Frank. Baba, niye işe gitmekte ısrar ediyorsun? Artık çok fazla paramız var bizim. Ama işe gitmezsem bütün gün ne yapacağım? E, yanımda dur, canım sıkılıyor. Niye? Nerede bütün arkadaşları? Anla evlat, çalışmak kendi kendisinin ödülüdür. Frank, hey Frank, bak ne buldum, oynayalım mı? Sen okula gitmiyorsun ama ben gidiyorum. Sam artık Frank'i özlüyormuş. Hiçbir miktar para onun yalnızlığını gideremiyormuş. Sam ne kahkaha, ne eğlence, ne de neşe alabiliyormuş. Hoşça kal Frank. Hoşça kal. Merhaba Frank. Oynayalım mı? Benim ödevim var. E beraber yaparız. Niye? Sayacak paran yok mu senin? Sam dersini almış. Paranın her şey olmadığını anlamış. Hayatta çok daha fazlası varmış. Evlat? Baba, okula yeniden yazılacağım. Merak etme baba. Sadece okul masraflarıma yetecek kadar para aldım yanıma. Lütfen bu kumaş sende kalsın baba. Sen haklıydın. Çalışmak kendi kendisinin ödülüdür. Bunu şimdi anlıyorum. Oğlum, seninle gurur Frank! Hey Frank! Özür dilerim Frank. Çok çok özür dilerim. Kötü ve kaba biri oldum ve işe yaramaz. Evet. Gerçekten de kötü, kaba ve işe yaramaz olmuştum. Ama seninle beraber oyun oynamak ve ders çalışmak çok daha eğlenceliymiş. Kuşların peşinden koşmak, babamla beraber yemek yemek, bir şeyleri gümüşe çevirip para saymaktan çok daha iyi. Beni bağışlar mısın? Eğer okula benden önce varabilirsen. Ama bu haksızlık. Hadi seni kaplumbağa. <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> Ve Frank'le Sam yeniden arkadaş olmuşlar. Peki ya sihirli kumaşan oldu?